Balıkçı ile İfrit Vaktiyle ihtiyar eşi ve üç küçük çocuğuyla sahil kasabasında yaşayan bir balıkçı varmış. Adam o kadar zayıf ve yoksul olduğu halde açgözlülük etmez, ağını günde sadece dört kez denize atar, ve Allah ne verdiyse ya nasip deyip azığıyla evine dönermiş. Bizim bu balıkçı yine bir gün denize çıkmış, rastgele deyip fırlatmış ağını. Bir müddet bekledikten sonra ne var ne yok diye ağını kaldırmak istemiş istemesine de ağa o kadar ağırlaşmış ki kaldırabilene aşk olsun. Bunun üzerine dalmış suya, ağanın dibini görmeden bir kısmını kaldırmayı başarmış. Sonra kayığa çıkıp çekmeye başlamış. Bir de ne görse iyi. A içinde koskoca bir eşekleşi. Eşeğin derisi yuttuğu sulardan davula dönmüş. Güç bela kurtardığı eşeği yine güç bela kaldırıp denize bırakmış. İkinci kez salmış ağanı denize gene ağırlaşmış A dalmış suya, A kurtardıktan sonra çıkmış kaya, ofluya pufluya çekmiş A. Bu kez içi kum ve taş dolu bir küple karşılaşmasın mı? Şaşırmış adam akıllı yoksul balıkçı. Bin bir zorlukla küpü a'dan kurtarıp yine bin bir zahmetle bırakmış denize. Ya nasip deyip üçüncü kez salmış ağanı. Ağ yine ağırlaşmış. İlk ikisinde ne yaptıysa bunda da aynını yapmış. Bu sefer de iri iri kaya parçalarıyla karşılaşmış. Onları da güç bela atmış denize. Dördüncü kez ağanı bırakmadan önce şöyle dua etmiş. Ey denizlerin maliki! Biliyorsun bu son atımlık ağ. Evde hanım ve çocuklar aç bir ilaç beni bekliyorlar. Beni mahcup etme lütfen. Bu defa Bismillah deyip ağa salmış denize. ağ yine ağırlaşmış. Daha önceleri ne yaptıysa bu sefer de aydını yapmış. Ağın içinde bakırdan bir şişeyle karşılaşmış. Şişenin ağzı kurşunla kapalı, Kurşunun üzeri de mühürle kazılıymış. Şaşmış kalmış bu işe balıkçı. Bugünlük bir daha afırlatmayacağını bilerek tuhaf gözlerle şişeye bakmış ve içinden ''Evdekiler aç, bugünkü nasibimizse yalnızca bu şişe. Pazara götürüp satayım da hiç olmazsa ekmek parasını çıkarırım.'' diye geçirmiş. Merak duygusu ağır basınca ''Satmadan önce bakalım içinde ne var?'' deyip cebinden çıkardığı çakısıyla Şişenin kurşun kapağını zorlanarak da olsa çıkarmış Aman Allah'ım o da ne Şişenin içinden siyah simsiyah bir duman çıkmış Yükselip havya yayılmış Birden kararmış hava Dumanlar toplaşıp zifiri bir halka olmuş Zifiri karanlık usulca dağılınca Halkanın içinden ifrit çıkmış İfrit deyip geçmeyin hemen İfrit ki ne ifrit Başı göklerde, ayakları denizin dibinde, kafası kallavi, kolları değirme, bacakları yelken direği, ağzı hele zoni, dişleri engebeli, burnu sipsivri, gözleri ise devasa kazan gibiymiş. Tabii ifritin heybeti karşısında bizim balıkçının tutulmuş nutku, gözleri fal taşı gibi açılmış, başlamış zangır zangır titremeye. Öyle titreye dursun, dev birden yalvarmasın mı? Ey Davudoğlu Süleyman, lütfen kıyma canıma! Koskoca devin karşısında inim inim gören balıkçı, bu işe o derece şaşmış ki, bir an aklından bile şüphe eder olmuş. Neyse, toparlamış kendini çok geçmeden, ''Be hilkat garibesi, sen ne dersin böyle?'' Süleyman peygamber öleli 2000 yıldan fazla oldu. Ardından merakını gidermek umuduyla ifrite sormuş. Hem sen nasıl oldu da bu şişeye hapsedildin söyle bakalım. Efendisinin öldüğünü duyan ifrit bundan cesaret alıp dağ gibi başını sallayarak "Ey balıkçı" diye haykırmış. Sana bir havadis verdikten sonra canını alacağım. Ölümlerden ölüm beğen. Adamın beti benzi atmış ve İyi de seni bu şişeden ben çıkarıp azat etmedim mi? Ne yani? Bu iyiliğime karşılık beni öldürecek misin? deyince, ifritin şimşek gibi çakan gözleri sönmüş, Yıldırım gibi gürleyen sesi yumuşamış. Hikayemi dinleyince bana hak vereceksin. Tamam demiş balıkçı. Yalnız çabuk ol, heybetinden ödüm ha patladı ha patlayacak. İfrit bunun üzerine adamın ölgün gözleriyle solgun yüzüne bakıp, Başlamış anlatmaya. Zamanında cinlerin, devlerin, ifritlerin başıydım ben. Hız gözlerime o derece bürümüştü ki sonunda başıma buyruk biri olup çıktım. Bir hususta efendim Davutoğlu Süleyman'ın talimatına karşı geldim. Veziri gelip çat kapı dikildi başımda. Beni iman ve itaate davet etti. Kabul etmeyince bu şişeye hapsedildim. Dışarı çıkmayayım diye de ağzındaki kurşunu bizzat efendimin mührüyle mühürlediler. Sonra suya saldılar şişeyi. Denizin dibinde yüz yıl geçirdim. Bu zaman zarfında beni kim kurtarırsa onu zengin edeceğim diye kendime söz verdim. Ama gel gör ki ne gelen oldu ne giden. Bir yüz yıl daha bekledim bu halde. Bu süre içerisinde beni kim kurtarırsa ona yeryüzünün bütün değerli madenleriyle mücevherlerini vereceğimi vaat ettim. Ancak kimse çıkmadı karşıma. Üçüncü yüzyılımda beni kurtaranı dünyanın en mutlu ve huzurlu insanı yapacaktım, ne ki şişeden kurtulamadım. Sonraları bir yüzyıl, iki yüzyıl, üç yüzyıl daha bekleyip nice sözler verdiğim halde şişeden çıkamayınca insanlara kızdım, cinlere küstüm, devlere ilendim, ifritlere köpürdüm, çileden çıkmıştım anlayacağın. Buna karşılık ben de hem de henüz dört beş gün önce beni kurtaracak kişiyi öldürmeye niyet ettim. Yalnızca bir şart sürdüm ileri. Ölümünü nasıl istiyorsa onu o şekilde öldürecektim. İfrit hikayesini bitirdikten sonra gürleyen sesiyle ''Şimdi anlıyorsun değil mi? Beni sen kurtardığına göre ölümlerden ölüm yani, ey balıkçı'' demiş. Balıkçı can havli içinde iyi de seni ben kurtardım diye tekrar edip yakarmış, ardından son bir gayretle eklemiş. ''Mükafatın bu mu yani?'' Balıkçığı yalvarıp yakına dursun, ifrit hiç istifini bozmadan, ''Ey insanoğlu, ölümlerden ölüm beğenme hakkını bağışlıyorum sana, daha ne istiyorsun?'' deyip zavallıyı suspus etmiş. İfritin gazabı karşısında döktüğü yaşların, sarf ettiği yakarıların, inip inlemelerin fayda etmediğini gören balıkçı, bunun üzerine kara kara düşünmeye başlamış. Derken birden şimşekler çakmış beyninde. İfrit'i oyuna getirmekten başka çaresinin kalmadığını görüp, ''Peki öyle olsun.'' demiş ama lütfen beni öldürmeden önce soracağım şu soruya cevap ver. Sabırsızlanarak, ''Çabuk sor.'' diye kestirip atmış İfrit. Balıkçı sormuş, ''Ben serçe parmağımı bile sokamadığım halde sen nasıl oldu da bu şişeye sığdın?'' İfrit şaşkınlıkla yoğrulan sesini yükseltip onu azarlamış. ''Ne yani bana inanmıyor musun?'' Balıkçı başını sağa sola sallayıp mırıldanmış. Gözlerimle görmeden asla. Galeyağına gelen ifrit, izde o halde deyip, olduğu yerde dumana dönmüş ilkin, sonra zifiri karanlığa dönmüş, daha sonra duman parçalarına ayrılıp küçülmüş enikonu. En sonra şişenin içine giriverince cılızlaşan sesiyle, ''Şimdi inandım mı?'' demiş balıkçıya. Kendini öldürmek isteyen düşmanını oyuna getiren balıkçı durur mu hiç? Hemen davranıp kurşundan kapağa kaptığı gibi şişenin ağzını tıkayıp bir güzel mühürlemiş. Bu defa yalvarıp yakarma sırası ifrite gelmiş. Ey balıkçı, beni bu şişeden çıkarırsan seni zengin ederim, dünyanın en mutlu insanı yaparım. Şöyle iyilikler, böyle güzellikler sunarım. İfretin vaatlerine kanmayan balıkçı mağrur bir edayla gülümseyerek, Yok ya, seni bir kez kurtardım az kalsın canımdan olacaktım. Aynı hatayı ikinci kez işlersen bu sefer hükümdar Yunnan'la Hekim Dubban'a benzeriz. Deyince, İfrit meraklanarak, o da ne diye sormuş. Balıkçı suale soruyla karşılık vermiş. Yoksa bu hikayeyi duymadın mı? Hayır anlamında başını iki yana salmış İfrit ve anlat lütfen diye ısrar etmiş. Israrlara dayanamayan balıkçı başlamış anlatmaya. Sustu Şehrazat Günün ilk ışıklarıyla birlikte kalktı aya kardeşiyle göz göze geldi. Mesajı almıştı kardeşi. Ablacığım niçin yarıda kestin? Yüzünü henüz doğmakta olan güneşe çeviren Şehrazat, kesik kesik esnedikten sonra hükümdara bakıp diğer gecelerde olduğu gibi bu gecede ricada bulundu. Şehriyar ikiletmeden çıktı dışarı. Gece vakti buluştular yine. Şehrazat kaldığı yerden devam etti.